Toplu Zikir Yalnız başına ve gizlice Allah'ı zikretmek daha makbul olmakla birlikte, zaman zaman açıktan ve toplu olarak zikretmek de pek faziletlidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın bir sınıf meleği vardır ki, onlar yollarda dolaşır, zikir ehlini ararlar. Allah Teala'yı zikreden bir cemaat bulunca birbirlerine gelin aradığınız şey burada diye nida ederler. Bunun üzerine melekler hemen gelip zikir kanatlarıyla sarar, ta semaya kadar onları kuşatırlar. Ebu Hureyre ve Ebu Said El Hudri radiyallahu anhum'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna şahitlik ederler.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, halka halinde oturan bir grup asabının yanına gelmişlerdi. Onlara, ''Burada niçin oturuyorsunuz?'' diye sordular. Bize İslamiyet'i nasip ederek büyük bir lütufta bulunması sebebiyle Allah'ı zikretmek ve O'na hamd etmek için oturuyoruz diye cevap verdiler resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Allah adına doğru söyleyin, gerçekten siz burada sadece Allah'ı zikretmek için mi oturdunuz diye sordular. Evet, vallahi sadece bu maksatla oturduk dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben size inanmadığım için yemin ettirmiş değilim. Fakat bana Cebrail aleyhisselam gelerek, Allah Teala'nın meleklere sizinle iftihar ettiğini haber verdi ve onun için böyle söyledim buyurdular. Yine bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikir halkalarının faziletini beyan ederek ''Cennet bahçelerine uğradığınızda oradan hakkıyla istifade ediniz.'' buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram radiyallahu anhüm ''Cennet bahçesiyle neyi kastediyorsunuz ya Resulallah?'' diye sorunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikir halkalarını karşılığını verdiler. Şeddad bin Efs radıyallahu an şöyle rivayet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunduğumuz bir sırada bize, ''Aranızda yabancı biri var mı?'' diye sordular. Burada yabancı sözüyle ehli kitabı kastetmişlerdi. Biz de hayır yoktur ya Resulallah dedik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıların kapatılmasını emrederek şöyle buyurdular. Ellerinizi kaldırın ve la ilahe illallah deyin. Ellerimizi kaldırıp bir müddet böylece zikrettik. Akabinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini indirip şöyle dua ettiler. Elhamdülillah. Allah'ım beni bu cümleyle gönderdin. Onu söylemeyi ve gereğini yerine getirmeyi bana emrettin. Buna karşılık bana cenneti vaadettin. Sen vadinden asla dönmezsin. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama müjdeler olsun size, muhakkak ki Allah azze ve celle sizi mağfiret etti buyurdular. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Revaha radıyallahu anhın yanına uğramıştı. O, arkadaşlarına sohbet ediyor ve onlara zikir yaptırıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Siz öyle seçkin insanlarsınız ki, Cenab-ı Hak azze ve celle bana sizinle beraber olmamı ve sıkıntılara sizinle birlikte sabretmemi emretti.'' buyurdular. Sonra şu ayet kelimeyi kerimeyi tilavet ettiler.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 ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. el Kef 28 Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ettiler. Şunu bilin ki Allah Teala hazretlerini zikretmek için kaç kişi oturursa onların adedince melek de yanlarına oturur.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 Biz de tesbih ettik. Tekbir getirdiler, Biz de tekbir getirdik. Onlar sana hamd ettiler, Biz de hamd ettik derler. Cenab-ı Hak, Ey meleklerim, Şahit olun ki ben onları affettim buyurur. Melekler, Ya Rabbi, Onların içinde falan falan kişiler var. Bunlar çok hata yapan, ve başka niyetle gelen insanlar derler. Cenab-ı Hak da onlar öyle bir topluluktur ki onlarla birlikte oturan kişi şakî kötü olamaz buyurur. O halde şöyle bir durup düşünelim. Bugün biz bu zikir hayatının neresindeyiz? Zikirlerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ve ashabının zikirlerine ne kadar yaklaşabiliyor? Şunu asla unutmayalım ki, Kalp için zikir, balık için su mesabesindedir. Balık sudan ayrılırsa hali nice olur. İbnül Kayyım el-Cevziye şöyle der, Zikir zakire öyle bir kuvvet verir ki, İnsan daha önce yapılması düşünülemeyen işleri bile zikir sayesinde kolayca gerçekleştirebilir. Kur'an-ı Kerim Tilaveti en büyük zikirlerden biri de Kur'an-ı Kerim tilavetidir. Hakim et Hazretleri şöyle buyurur. Hak Teâlâ'nın kelamıyla hakkı zikretmek, kendi sözümüzle zikretmekten daha faziletlidir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri de şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim'in, onu konuşan Allah Teala'nın şanına layık büyük bir nuru vardır. Mü'min, Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamasa bile ondan istifade eder. Nitekim büyüklerden biri şöyle buyurmuştur. Bir kimse ilaç içer, ne içtiğini bilmez ama o ilaç tesir eder. İşte Kur'an-ı Kerim de böyle tesir eder. Kur'an'ın her harfi, beşeriyetin vücuduna, varlık ve benliğine düşen bir dağ gibidir. Ve o vücudu yok edip, beşeriyet izlerini siler, manen yükseltir. Kur'an nuru, müminin kalp nuru ile birleşir, nuraniyet artar ve beşeri vücut yok olur, varlık ve benlik iddiası kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okur, manası üzerinde çokça tefekkür eder, emirlerini derhal tatbike koyulurdu. Adeta Kur'an'ı hissederek, yaşayarak ve kalbiyle okurdu. Okurken Allah'ı tesbih etmekten bahseden ayetlere gelince, Sübhanallah gibi tesbih ifadeleriyle Allah Celle Celaluhu'yu noksanlıklardan tenzih ederdi. Dua ayetleri gelince onlarla Allah'a münacaatta bulunurdu. Cenab-ı Hakk'a sığınmaktan bahseden ayetleri okuyunca hemen Allah'a sığınırdı. Bazen bir ayeti kelimeyi kerimeyi sabaha kadar tekrarladığı olurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün düzenli bir şekilde Kur'an-ı Kerim okurdu. Kur'an-ı Kerim'i yediye taksim ederek haftada bir hatim ederdi. Asabı ı kiram da ona ittiba ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kıraati açık bir şekilde harf harf tertil üzere yani teenni ve tedebbürle aynı zamanda tecvid kaidelerine uygun olarak yapılan bir tilavetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda onun her vesileyle Kur'an okuduğunu görürüz. İnsanlara İslam'ı anlatırken ve ashabına sohbet ederken Kur'an okurdu. Bir meseleyi izah ederken o mevzuyla alakalı ayetleri okurdu. Gece ibadetlerinde uzun uzun Kur'an-ı Kerim tilavet ederdi. Sefer esnasında Kur'an-ı Kerim okuyarak yoluna devam ederdi. Nitekim hicret ederlerken, onları arkalarından takip eden süraka, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an tilavetini işitecek kadar yanlarına yaklaştığını ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e daha fazla ehemmiyet verirdi. Dostu Cebrail aleyhisselamla bu ayda her gece Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederlerdi. Vefatından önceki Ramazan'da ise bu mukabeleyi iki kere yapmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselamdan sonra bazı sahabileriyle de mukabele ederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i okumayı sevdiği gibi onu başkalarından dinlemekten de ayrı bir lezzet alırdı. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an okur musun buyurdular. Ben ey Allah'ın Resulü ''Kur'an size indirilmişken ben mi size Kur'an okuyacağım?'' dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim.'' buyurdular. Bunun üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. 41. ayete gelip her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman, Halleri nice olacak diye okuduğumda şimdilik kafi buyurdular. Bir de baktım ki mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Asabı kiram da hazarda ve seferde devamlı Kur'an'ı Kerimle meşgul olurlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu ifadeleri bunun en güzel şahitlerinden biridir. Ben, yumuşak kalpli Eş'ari kabilesinin gece evlerine girerken okudukları Kur'an seslerini çok iyi tanırım. Sefer esnasında gündüz nereye konakladıklarını görmesem bile, gece onlardan yükselen Kur'an sesinden yerlerini hemen tespit edebilirim.